Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd Değerli Kardeşler Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdilvehhab Rahimahullah'ın Allahın. Kitabı Tevhid adlı eserini şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta Vermiş olduğumuz, zaruri olarak vermiş olduğumuz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Daha önceki derslerimizde beyan ettiğimiz üzere müellif rahimahullah bundan önceki birkaç bir hafta ve bundan sonraki birkaç bir hafta da devam etmek üzere kulun kalbi amellerine değinmeye başlamıştı ve değinmeye devam ediyor. Bizler dedik ki ameller yani kulun yaptığı ameller üç çeşittir. Kalbin amelleri, dilin amelleri, dil ile yapılan ameller ve neyle yapılan ameller? Azalarla yapılan ameller. Ondan önce Ondan önce beyan edelim. Bugün 15 dakika dersimize geç başladık. Derslerimiz 9 çeyrekte başlıyoruz.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 ne örnek olarak ne verebiliriz arkadaşlar? Almış olduğunuz bu son iki baptan bize örnek verirseniz. Evet, kalbin amellerinden bir tanesi neydi? Muhabbet, sevgi. Başka? Korku. Allah'tan ne yapmak? Korkmak. Kavf, muhabbet. Bu hafta ise arkadaşlar, müellif rahimahullah bizlere tevekkül bahsini zikredecek. Bizler bu bahsi alacağız. Tevekkül de arkadaşlar, bundan önceki iki bapta olduğu gibi, muhabbet ve kavf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 Tevekkül et. Yine aynı şekilde Allah Teala buyuruyor ki, Aleyhi tevekkeltu ve ileyke ve aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ancak ona tevekkül ederim. Tevekkülüm ancak onadır. Ve ancak dönüşüm, tevbem onadır. Yine Allah Teala buyuruyor ki, Kul Rahmanu amennâ bih ve aleyhi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 Allah'a itimat etmek, Allah'a tevekkül etmekte ne var? Öncelikle bir Allah'a itimat etmek, Allah'a dayanmak, işleri Allah'a havale etmek var. Ama bununla yetinilmiyor. Bununla sınırlı kalınmıyor. Bununla birlikte ne yapılması lazım? Sebepler. Allah Teala'nın meşru kılmış olduğu sebepler var. Bu sebeplere de ne yapılacak? Bu sebeplere sarıl, sarı, bu sebepler yerine getirilecek. Bu sebepler Yapılacak ki, yapıldıktan sonra insan Allah'a tevekkül edebilsin. Allah Teala'ya insan tevekkül edebilsin. Veallif Allah burada bizlere ilk olarak Allah Teala'nın şu buyruğunu, ayetini zikrediyor. Diyor ki, babun, Teala. اللّٰهِ تَعَالَى وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا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 bunu Arapçasını hasır diyoruz. Yani yalnız sadece Allah'a tevekkül edin. Şayet in kuntum mu'minin. Şayet müminlerden iseniz, se mümin iseniz tevekkülünüz yalnızca Allah olsun. Dikkat ederseniz cümlede iki tane vurgu var. iki tane tekit var. Birincisi yalnızca diye ifade edebileceğimiz Türkçe'de arallahi diye tevekkül fetavekkülü Allah'a tevekkül edin. İkinci vurgu ikinci tekraritesiney in kuntum mu'minin. Burada in şart edatı şahid. Müminlerdenseniz o halde ne yapın? Allah'a tevekkül edin. O, o zaman arkadaşlar bu ayetten de anlaşılıyor ki tevekkül yalnızca Allah, Allah Teala'ya olmalı. Yani kalpte bu ibadet bu amel ancak kime yöneltilmeli? Allah'a. Yani ibadet maksasıyla ibadet niyetiyle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 Ona güveniyorsun ki sen onu yaptın? Vekil tayin ettin. Ama faydanın ve zararının ondan geleceğini ne yapmıyorsun? İnanmıyorsun. Her şeyin itimat edilmesi gerekenin bütün sebepler yapıldıktan sonra itimat edilmesi gerekenin Allah olduğunu ne yapıyorsun sen? Bu şekilde biliyorsun. Musa aleyhisselam diyor ki kavmine beni ısra ile yani tevekkülün ibadet olduğunu birçok peygamber kavmine aklet, nakletmiş, aktarmış Musa aleyhisselam diyor ki ve قال موسى Musa, kavmi. Musa kavmine dedi ki ey kavmim ey toplulum in kuntum amantum billahi fe alayhi tevekkelu Saat Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsanız Allah'a müminler olduğunuzu iddia ediyorsanız böyle bir söyleminiz varsa müminlerseniz ne yapın fe Allah'a tevekkül edin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 artık kendini o kişiye bağlamış olur. Ve ona tevekkül ederse, muhakkak gidiyor o kişinin zanlı, umudu ne yapar? Boşa gider. Zarara uğrayanlardan, hüsrana uğrayanlardan olur. Ve diyor, şirke düşenlerden olur. Muallif Rahimahullah bize bu hafta ikinci ayet olarak şu ayeti zikrediyor. Diyor ki, اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ Burada da hasır edatı var arkadaşlar. İnneme yani yalnızca ve kesinlikle müminler şunlardır. İnnemel mu'minûnellezîne izâ Allah. Kimdir o müminler? Allah zikredildiğinde, Allah onların katında anıldığında, Allah denildiğinde. Tabi bununla kasıt sadece tasavvufçıların tarıkçıların Allah diye bağırmaları değil. Tamam mı? Onlara böyle Allah diyorsun anladıkları tek şey ne böyle? Havaya zıplayıp hoplayıp takla atmak. Onların tabiriyle cezbe geldiklerini iddia ederek böyle hani insana gıdıklarsanız bağırır, yok. Yani onlar Allah takdir etselerdi, hakkıyla yüceltselerdi, hakkıyla saysalardı, zaten bulundukları şirki ne yapmazlardı? Allah'ın içinde bulundukları şirki Allah-u Teala'ya koşmazlardı, öyle değil mi? Allah'ı hakkıyla tanımadıkları için, hakkıyla sayıp sevmedikleri için Allah'a yapmaları gereken,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 Kalmıyor. Çünkü kalbe gitmesiyle o söz arasında büyük neler var? Acizler, engeller var. Ama mümin kimseler kimlerdir onlar? وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Kalpleri titreyenler, ürperenler, gerçek manada Allah'tan korkanlar, bir harama yönelmekten korkanlar, Allah'ın emrettiği şeyleri yapma, yapmaktan, geri çekinmekten tırsanlar, bu emri yerine getirmeliyim diyerek teşvik sahibi olan, teşvik edenler, kimselerdir. <gülüyor> Ve izâ tulyet aleyhim âyâtuhu, Allah-u Teala'nın ayetleri onlara okunduğunda, tilavet olunduğunda, ne olur onların imanları? Zâdethum <gülüyor> imanâ. Onların imanları artar. Kur'an okudukça onların iman, imanları ne var? Kalplerinde kendilerine yer bulur. Tadrı. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Onların imanları artar. Bu ayetle ilgili olarak sahabelerden de e, selamu Aleyküm. Aleyküm selamu allahi Aleyküm selamu, Aleyküm. selamu, Aleyküm. selamu, Aleyküm. selamu, Aleyküm. selamu Aleyküm. Murak inşallah. Bu ayet ve bunun dışındaki ayet ve hadisler ışığında sahabeler ve sahabelerden sonra gelen tabi'in ve ehli sünnet alimleri imanın artılıp eksileceğini yapmışlar söylemişler. İman artar ve eksidir. Hatta İmam Şafii, İmam Ahmet ve Ebu Ubeyd ve diğer birçok alim bu konuda ehli Sünnet ve Cemaat'in icması olduğunu ne yapmış, nakletmiş. Yani iman artar ve azalır, eksidir. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve bu mümin kimseler Allah denildiğinde, Allah anıldığında kalpleri ürperen, Kur'an okunduğunda imanları artan kimselerin bir özelliği daha var. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine, Allah Teala'ya ne yaparlar? Tevekkül ederler. İşlerini ona havale eder. İtimatlarını ancak ona itimat ederler. Yalnızca ona güvenirler. Hemen üçüncü ayette müellif rahimeullah diyor ki Allah Teala şöyle buyuruyor ve kavluhu ya ey peygamber hasbuka Allah hasbuka Allah ey peygamber Allah sana yeter Allah sana yeter. Ve menittaba'aka mu'minin sana bağlanan senin yolundan giden seni izleyen müminlere de Allah yeter. Ayetin doğru tercümesi ve ayetin doğru tefsiri bu.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 Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala hasb kelimesini, yetmek kelimesini, kafi olma kelimesini kendisiyle ilgili kullanıyor. Diyor ki mesela ve in yuridu en yahdaouke. Şayet sana onlar bir tuzak kurmak isterlerse, sana bir oyun oynamak isterlerse, fa in hasbaka Allah. Allah sana yeter. Allah senin hasbındır.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 iltija etsin yönelsin bağlansın kalbini ona yönelsin diğer ayette müellif rahimehullah'ın zikretmiş oldu. yer ayette ala Allah fehu diyor ki ve men ala Allah kim Allah'a güvenirse kim Allah'a itimat ederse kim Allah'a tevekkül ederse fehu hasbuh Allah ona ne yapar? yeter Allah ona yeter bunu bilecek kul Tabi Girime hele zikrediyor arkadaşlar. Tevekkül bahsi geldiğinde genelde hep zihine insanların aklına ne geliyor. Hangi konuda Allah'a tevekkül geliyor? Yani hayır, rızık konusunda değil mi yani? Evet, Allah, yani tevekkülden biraz bahsedildi hemen herkesin anladığı şey ne oluyor? İlk başta akla gelen şey yani Allah'a rızık konusunda güvenelim. Evet. Yani bu da tevekkülün bir neyi babı. Çok önemli bir konu. Ancak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 ona yardımı olmadan, desteği olmadan, Allah'ın ona tevfiki olmadan ne yapamaz? O hayır yolunda yürüyemez. O hayra muvaffak olamaz. Onun için yani bakıyorsun ki kimisi ezan okunuyor hop havaya zıplıyor. Kimisi bakıyorsun ki caminin dibinde yatıyor. Ezan okunuyor bangır bangır. Ne namaz var, ne camiye gitmek var, ne evinde kalkıp namaz kılmak var. Yani neden? Kul cool er eğer Allah tevekkül etmediyse gereken sebepleri yerine getirip tevekkül etmesi, itimadı Allah'a olmadıysa ne olmuyor. Kul Allah da onu muvaffak kılmıyor. Kalpte zayr olduğu zaman, sapkınlık olduğu zaman, bozukluk olduğu zaman Allah zaten o kalbi ne yapıyor? Bozu iyice bozuyor. Tamamen saptırıyor. Felem <gülüyor> mazahu diyor ki Allah Teala onlar sapıtınca ezagallahu <gülüyor> kulubahum. Allah kalplerini onların ne yaptı? Çevirdi, evirdi, sapkınlığa düşürdü. İbn-i İbn rivayet olunan bir eserde ki bu eserin sahih olan şeyi mevkuf olduğu söyleniyor. Mevkuf olarak sahih olduğu söyleniyor. Almıştık bunu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil Kale İbrahimu sallallahu aleyhi ve sellem, Hine ulkıya finnar Fekale ha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hine kalu lehu innen nase kad cema'u Lekum fakhşavhum fezâdehum imanen Ve kalu hasbunallahu ve i̇bn Abbas diyor hasbunallahu ve ni'mel vekil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 Allah talabı buyuruyor ki lekum. hani onlara insanlar sizin için toplandı. Bir araya geldi. Tekrardan üzerinize geliyorlar dendiğinde. Fakşavhum. Korkun dendiğinde. Sakının dendiğinde. Peygamber ve ashabı ne dedi? Fezadehum imanen. Bu haber onların imanlarını arttırdı. Düşünün düşman geliyor. Ve düşman gelmeden önce haber gönderiyor. Ve o savaşta henüz savaştan yeni çıkılmış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 Haberi getirenler de korkutma adına diyor ki insanlar toplandı sizin adınıza üzerinize gelecekler, saldıracaklar. Hadi korkun. Bu haber onların imanlarını arttırıyor. فَزَادُهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا imanları arttı ve dediler ki Hasbunallahu اللّٰهُ وَلِعْمَلْ مِك۪ينَ Allah bize yeter. Yani tevekkülümüz onadır. Çünkü donanım hazır. Savaş donanımı yapılmış, hazırlanılmış. Düşmanın karşısına çıkılacak. Sebeplere sarıldıktan sonra, eline kılıçları aldıktan sonra Allah yardımının desteği ne yapacak? Gönderecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yakinen biliyor ve bu şekilde tevekkül ediyor. Evet. E, hemen e, diğer baba geçeceğiz ama ondan önce dikkat çekilen konuları değinelim. Evet. Tekrar kardeşimiz okusun bize. Allah'a tevekkül, O'na güvenmek dinin farz olan emirlerindendir. 2. Gerçek müminlersiniz. Allah'a dayanıp güvenin ayetindeki tevekkül imanın şartlarından bir tanesi olarak yer alır. 3. Enfal suresinin 2. ayetinin konu konuya dair tefsiri. 4. Enfal suresinin 64. ayetinin konu konuya dair tefsiri. 5. Talak suresinin 3. ayetinin konuya dair tefsiri. 6. İbrahim ve Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın sıkıntı anlarında söyledikleri hasbunallahu ve nîm el sözünün büyüklüğü. Evet. evet şimdi diğer bab'a gelelim. Babun kavrullahi ta'ala. Allah-u Teala'nın şu buyruğuyla ilgili bab. allah Teala buyuruyor ki efe eminu mekrallah. Efe eminu mekralâh. Muallif Rahimahullah burada bize tevekkül bahsinden sonra Allah'ın tuzağından, Allah'ın kurmuş olduğu tuzaktan güvende hissetme, kişinin kendini güvende hissetme gafletinde olması ve allah Teala'nın rahmetinden umut kesmesiyle ilgili babı açıklayacak. Bu bab bize aslında daha önceki bablarla ilgili olarak Korku ve ne? Umut, ümit var olmak. Bu ikisi kulda eşit dengede olması gereken iki ibadettir arkadaşlar. Hangisi ağır basarsa diyorlar alimler kul helak olur. Hangisi ağır basarsa kul helak olur. Allah-u Teala'nın bir tuzağı var arkadaşlar. Kafirler için hem dünyada hem ahirette hazırlamış olduğu azap Allah'ın tuzağıdır. Diyorlar ki yine müminler içinde Allah'ın tuzağı hangisidir? Nedir? Mümin ne zaman tuzağa düşmüş olur? Mümin ne zaman ki günahlara dalar. Mümin ne zaman ki günahların içinde boğulur. Günahların içinde yüzer. Günah işlemeye devam eder. Ve bakar görür ki başına hiçbir musibet gelmiyor. Başına hiçbir bela gelmiyor. Her şey güllük gülistan'daki. Devam ediyor. Zanneder ki Allah onu affedecek. Reca, yani umut tarafı ağır basmaya başlar. Amelleri terk edip günahlar içinde boğulurken, bir de bakarsın ki aslında bu kişi ne yapmış olur? Allah'ın tuzağına düşmüş, yakalanmış olur. Yani çok dikkat etmek lazım. Dengede tutmak lazım. Allah'ın tuzağından güvende olmayacağız. Bir şey, bize bir şey olmaz. Diyerek, amellerimizi gözümüzün önüne getirerek, amellerimize Allah yapmış olduğumuz itaatlere güvenerek ya topluma bakın zaten herkes helak olmuş gibi gözüküyor. Diyerek, böyle şeyler söyleyerek, başkalarına bakarak kendimizi büyütüp işlemiş olduğumuz günahlara devam edersek Allah'ın mekrinden, Allah'ın tuzağından kendimizi güvende hissetmiş oluruz ki Allah muhafaza helak olanlardan, helaka uğrayanlardan, helaka hak edenlerden sayılırız. Allah'ın Hesabından, tuzağından korkacağız. Güvende, emin olmayacağız. Ama öbür taraftan da ümit var olacağız. Allah-u Teala'nın bizleri nasıl hayra muvaffak ettiyse e, isteyeceğiz ki Allah'tan bizleri bu hayır üzerine muvaffak etmesine devam etmesini isteyeceğiz. Bize cenneti nasip etmesini isteyeceğiz. Bu şekilde cennette, bizi cennete nasip etmesini, bizi Rahmetiyle muamele etmesini hep umut edeceğiz, ümit edeceğiz. İkisi arasında ne yapacağız? Orta yol iptalli olacağız. İlimehri diyor ki, yani kul ne zaman umut sahibi, ümit var olur? Yani neler yaparsa veya kulu hangi şeyler ümit var eder? Raca sahibi yapar. Diyorlar ki, Allah Teala'nın ilk olarak bir Allah Teala'nın isim sıfatlarıyla ilgili yani rahmet ve merhamet sıfatlarını içeren isimlerini düşünerek Allah'a ibadet etmek. Yani i̇badet ederken Allah'ın merhametli olduğunu, rahim olduğunu, rauf olduğunu düşünmek. Bu şekilde Allah'a ibadet etmek bizi ne hale getirir? Allah'tan ümit kesmeyen kullar haline getirir değil mi? Ümit var oluruz. Allah'ın rahim, rauf. İkinci olarak arkadaşlar allah Teala'nın müminlere vaat ettiği, müjdelediği, müjdeleri düşünerek, cenneti düşünerek ne yaparız? Ümit var oluruz. Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Peki ne zaman ne zaman Allah'ın tuzağından güvende hissederiz kendimizi? Yani Böyle e, bize bir şey olmaz diyerek e, davar gider, gaflet içinde bulunuruz. Tam şeyin tersi, reca'nın tersi. Yani ne zaman böyle başlıkta da dendi gibi, Efeminu Mekrallah, onlar Allah'ın hilesinden, tuzağından güvendeler mi? Kendini güvende mi hissediyorlar? Böyle gafiller mi? Fala ya Mekrallah, illa al-Kaumul Khasirun, Hüsrana uğrayanlardan başka Allah'ın tuzağından kendini kimse güvende? Hissetmez. Ancak hüsranda olan, zararda olanlar da var. Kendini güvende hisseder. Bize ne olacak? Bize bir şey olmaz. Akıllarının ucundan bile geçmez. Çünkü nimetler geliyor. Günahlar işlenmesine rağmen nimetler gelmeye devam ediyor. Allah'ın fazlı gereği peş peşe devam ediyor. Bu sebeple bir de bakmışsın ki Allah'ın Azabı ya bu dünyada, helakı bu dünyada ya da ahirette onun başına gelmiş. Ne zaman yani insan bu duruma düşer, bu gaflete düşer? Diyorlar ki insanın diyorlar işlemiş olduğu günahlarına yani günah işlemeye devam etmesi o günahlardan tövbe etmemesi, geri çekilmemesi ve bunları yaparken artık Allah'tan korkma, kavf ibadetini kalbinden bu şekilde ne yapması? Kaybetmesi sonucu. Allah'ın tuzağından kendini güvende hisseder kul. Yani günahları işlemeye devam ediyorsun. Günahları işlemeye ısrar ediyorsun. Belli bir süre sonra ilk başta da belki ya Allah affetsin. Allah'ın azabı da var. Hesabı var diyerek düşünüyorsun. Ama ondan sonra bu günahlara devam ettikçe günahlar üzerinde ısrar ettikçe kalbinden artık o korku da çıkıyor. Belli bir süre sonra bakıyorsun ki her şey güllük külistanlık olmuş. Yani hiçbir tasan yok. Ateşin yakacağından, ateşin cehennemin o kadar büyük olduğundan, azabının ve ateşin kuvvetinin bu dünyadaki azaptan ve ateşinden kat kat yüksek olduğundan hiçbir tasan yok. Senin uykunu kaçırmaz, rahatını bozmaz bir durumda yaşıyorsun. Neden? Sebebi ne? Bunun ilk sebebi diyorlar. Alimler ne diyor? İlk sebebi bunun ne? Günahlara ne yapmak? Günahlara devam etmek, işlemeye devam etmek. Ta ki Kalpten Allah korkusu ne bana kadar? Çıkıp gidene kadar. İkincisi ise arkadaşlar kişinin kendi nefsini beğenmesi ve Allah'a u Teala yapmış olduğu ibadetleri beğenmesi sonucu ne yapar kul? Kendini güvende hisseder. Hani bahsediyor derslerdi. Yani orucumuzu tuttuk, Ramazan orucumuz. Bir sürü insan var, oruç bile tuttuk. E namazı da kılıyoruz. Diyerek Kendini beğenmeye, ibadetlerini beğenmeye başladığı andan itibaren ve o günahları hayatındaki o günahları hayatından çıkarmaması sonucu o günahları işlemeye devam etmesi sonucu Allah'ın korkusunun kalbinden çıkması sonucu bir de bakmışsın ki kol ne olmuş? Gurura kapılmış. Zannediyor ki, ki dünya hep böyle güllük, kullük, gülistanlık. Ateş yok, azap yok, hesap yok. O halde arkadaşlar, bilmemiz lazım nasıl ümit var oluruz, ümit var olmamızın sebepleri neler? Bizi Allah'ın tuzarından, Allah'ın azabından, Allah'ın hilesinden güvende hissetmemizi, güvende hissetmemize itecek olan etkenler ne? Bizim rahatımızı ne ne zaman bozulmaz? Ne, neler yaparsak rahatımız kaçmaz? Bunları ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. İmam Ahmed rivayet etmiş bu hadisi. Tabarani kebirde rivayet etmiş. İbn Cerir rivayet etmiş. Hadisin alimler hasen olduğunu söylüyorlar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam: "Eğer görürsen, eğer görürsen Allah kuluna dünyadan günahları sebebiyle sevdiği şeyi veriyorsa, inenma o istidraj" diyor ki Allah razı olsun. Kol günah işlemesine rağmen kol günah işlemesine rağmen Allah Teala o kula dünyalık istedikleri dünyalık olarak istediği sevdiği şeyleri vermeye devam ediyorsa birinki diyor bu Allah'ın ona neydir? İstidracı cezasıdır. Yani o dalaletinde o sapıklığında devam etsin diye devam etsin diye vermiş olduğu bir musibettir, vermiş olduğu bir beladır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şöyle buyuruyor. Velakad ersalna ila ummin min qablik. Senden önce bizler birçok kavme ne yaptık diyor Allah Teala? Resuller gönderdik, elçiler gönderdik. Feahadnahum bil ba'sa ila darr. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Onlara kimi zaman darlık, kimi zaman varlık verdik. Niye verdik? لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Olur ki bize tedarru ederler. Bize yalvarırlar, bize dönerler diye. فَلَوْ لَا اِذْ ba'suna بَأْسُنَا Diyor onlara bizim belalarımız, musibetlerimiz geldiğinde başlarını sıkacak, hoşlarına gitmeyen şeylerimiz geldiğinde, onlar keşke bize ne yapsalardı? Dönselerdi, tedarru etselerdi, yalvarsalardı. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Niye yalvarmadılar? Niye Allah'a yönelmediler? Başlarına musibet sıkıntılar gelince. قَسَتْ <gülüyor> قُلُوبُهُمْ Onların kalpleri ne oldu? Sertleşti. Taş gibi oldu. وَزَيَّنَ لَهُمُ şeytanu ma كَانُ يَعْمَلُونَ Şeytan da onlara... Yapmış oldukları amelleri ne yaptı? Güzel gösterdi, süsledi, güzel gösterdi. Bakın, Allah'ın istidracı, Allah'ın mekri tuzağı bu şekilde geliyor. Bakın. <gülüyor> o kavimler kendilerine öğüt olarak gönderilen, öğüt olarak verilen şeyleri unuttuklarında, oralı olmadıklarında, ne oldu onlara? Fethna 'aleyhim abwab kulli şey. Onlara diyor ki Allah'a her şeyin kapısını açtık. Yani her şey istedikleri her şey bol bol geliyor. Yani onlar Allah Allah'ın kendilerine öğüt olarak verdikleri şeyleri unutunca bakın tuzağa bakın Allah Teala'nın tuzağı. Mekri. Fethna 'aleyhim abwab kulli şey. Onlara her şeyin ne yaptık? Kapısını Açtık her şeyin kapısını açtık. Hatta İsa <izzâ> feryhübim aütu <utû> kendilerine bu verilen o kapılar kapılardan açılan ve oluk oluk gelen şeylerden dolayı sevindiklerinde o mutluluğa erince onlar o mutlu olunca o şekilde mutlu olunca. Aخذناهم بغتةً Birden, aniden onları ne yaptık? Yakaladık. Alı verdik. Feizahum mublisun ve onlar öyle bir halde oldular ki, öyle bir hale geldiler ki artık hiçbir ümitleri kalmadı. Bitti. Faquti'a dabirul kavmillezine zalemu. Elhamdülillahi rabbil alemin İşte zalim olan kavimlerin, zalim olan toplulukların kökü bu şekilde ne olmuştur? Kesilmiştir, kurumuştur. Hamt alemlerin Rabbi nedir? Gördüğünüz üzere ayette arkadaşlar, yani insanlar kendilerine gönderilen elçilere isyan edince, öğütler verildiğinde o öğütleri unutunca isyan da deminden dedik ki hani günahlara devam etmek, günahlara sürekli devam etmek, günahlar konusunda ısrar etmek Allah Teala hemen tuzağını kuruyor. Tuzak Hile kuruyor. Diyor ki ne yapıyor? Bakın ayette de geçiyor. Rahmet veriyor. Her şeyin kapısını açıyor. Nimet gönderiyor yani. Nimet gönderiyor. Ve zannediyor ki kul allah Teala tamam güvendeyim. Allah'ın tuzağından güvendeyim. Çünkü yani hiçbir şey yok. Aniden allah Teala ne yapıyor? Belasını, musibetini gönderiyor. Bu sebeple arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Günahlar konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Günahlara ısrar etme konusunda kendimizi uyandırmamız gerekiyor. Ve Allah'tan korkmamız gerekiyor. Yani Korku tarafımızı, korku ibadetini bu konuda iyi çalıştırmamız gerekiyor. Halif rahimehullah ediyor diyor ki ve men Allah Teala şöyle buyuruyor. Emen yaknatu min rahmet min rahmet Rabbi illa Rabbi'nin rahmetinden ancak kimler ümit keser illa Kimler? Dalalette olanlar keser. Yani bu ayetleri ne yapacağız? Biz bütün olarak alacağız. Havf bir taraftan korku, bir taraftan da raca umut. Allah'tan ümit var olacağız. Ümidimiz olacak. Yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etmesini ümit edeceğiz. Değil mi? İbadetlerimizi, hasenatımızın kabul etmesini ümit edeceğiz. Ondan sonra yapmış olduğumuz, işlemiş olduğumuz günahların bağışlanmasını ne yapacağız? Ümit edeceğiz. Bu şekilde ümit var olacağız. Diğer taraftan da onun tuzağından, azabından ondan Korkacağız. Bu ikisi bir kuşun iki kanadı gibi ortak ne yapacak? Çalışacak. <gülüyor> <gülüyor> Muallif Rahimahullah burada bize i̇bn Abbas'tan bir eser zikrediyor. Diyor ki i̇bn Abbas Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su anil kebair <gülüyor> i̇bn Abbas diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam büyük günahlardan kendisine soruldu. Aleyhissalatü vesselam da dedi ki Eşir Kubillah billah Nedir büyük günahlar? Allah'a şirk, şirk koşmak. koşmak, ortak koşmak. Vel-Ye'su <gülüyor> min Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Vel-Emnu min mekrillah <gülüyor> Allah'ın tuzağından insanın kendini ne yapması? Ümit. Güvende hissetmesi. Yine bu manada İbn İbn Mesud'dan rivayet şu şekilde olmuş. İbn Mesud diyor ki bu mevkuf olarak eee kebair el işrakü billah. Allah'ların en büyüğü nedir? Allah'a ortak koşmaktır, şirk koşmaktır. Vel emnu ve kişinin kendini ne yapması? Güvende hissetmesi. Allah'ın tuzağından güvende hissetmesi. Vel kanutü min rahmetillah Allah'ın rahmetinden Ümit kesmesi. Yine Allah'ın rahmetinden ne yapması? Ümit kesmesi. El kanut ve yes arkadaşlar. Yani ikisi hakkında alimler farklı farklı şeyler söylemişler. Aslında ikisi aynı manada. Ufak farklılıkları var. Diyorlar ki yes daha geniştir. Yes daha geniş, daha kapsamlı. Ümit kesmek. Kanut ise daha dar. Diyorlar ki mesela kanut Hayrın insana gelmesinden Bir hayrın sevdiği bir şeyin Hasıl olmasından Allah tarafından Ona gönderilmesinden ne yapması Ümit kesmesi Yes ise hem sevdiği bir şeyin Bir şeyden ümit kesmesi hem de Sevmediği bir şeyin kendisinden def olunmasından Ümit kesmesi yani iki türlü Daha geniş Yani insan sadece kendisine hayrın Gelmesini iyilik, iyiliklerin gelmesini Ne yapmaz Beklemez ümit var olmaz Bununla birlikte neden de ümit bekleyebilir başında olan başına gelen musibetlerin giderilmesinden de ümit bekleyebilir, ümitsiz olur veyahut da ümit var olur. İşte diyor ki kanut daha dar. Sadece Allah'tan istediğinin olmamasını yani olmasını olması konusunda ümidini kesmek. Ya es ise hem sevdiği şeyin kendisine gelmesinden gönderilmesinden ümit kesmesi, hem de Başındaki belanın, musibetin giderilmesinden ümit kesmesi. Evet. Dikkat çekilen konuları okuyalım. Dikkat çekilen konular. 1- Araf suresinin 99. ayetinin konuya dair tefsiri. 2- Hic suresinin 56. ayetinin konuya dair tefsiri. 3- Kendisini Allah'ın tuzağından güvende hisseden kimseler hakkındaki tehdidin şiddeti. Evet. 4. Yine Allah'ın rahmetinden ümidini kesen kimseler hakkındaki tehdidin ve şiddetli olduğu. Evet şimdi dedi ki biz insanı iki sebep ne yapar? Ümit var yapar. Ne yapması kişinin Allah'ın rahmet ve merhamet bağışlama yapması. E sıfatlarını içeren isimlerini düşünerek kulunu yapması, ibadet etmesi, tapbud etmesi, kulunu abar, ümit var eder, öyle değil mi? Kulu, ümit var eder. Ve kulun Allah Teala'nın müjdelediği, müjde olarak verdiği ve Peygamberin müjde olarak verdiği delilleri düşünmesi, ne yapar? Kulu ümit var eder. Bu iki şey söyledik. Ve yine dedik ki, kulun ne zaman kendini Allah'ın tuzağından güvende hisseder, gaflet içinde bana hiçbir şey olmazlar. Ne zaman olur bunlar? Günahlar işlendikçe günahları işleyip işleyip kalp öyle bir hale gelir ki artık Allah da korkusu kalpten çıkar gider. İkincisi nefsini beğendiği zaman. Kendini beğenir. Artık der ki ben, bana bir şey olmaz. Yine peki kişi ne zaman ümitsizliğe düşer? Yani neler kişiyi ümitsiz yapar? Diyorlar ki ilim ehli günahlar konusunda ısrarcı olarak davranıp artık böyle her günahı ayırmadan yani bu günahtır deyip de böyle geri çekilmeden günah işleyip günah işleyip öyle bir zanna kapılır ki artık kul der ki allah Teala'nın allah Teala'nın beni affetmesi gereken sebep bende yok. Yani ben affı hak etmiyorum. Çünkü ben artık ne oldum? Yani gırtlama kadar günah battım. Yani günahlar da ısrarcı olmak, günahlara boğulmak kişiyi ne yapar? Ümitsizliğe düşürür. İkincisi ise arkadaşlar aşırı korku. Aşırı korku. Yani korku tarafını Allah'tan korkuyu recadan daha ağır bastırırsa kul, korku tarafı daha ağır basarsa allah Teala'nın azabının şiddetli olduğunu çok fazla düşünürse, ümit var olmaktan daha fazla ağır bastırırsa kul ne olur? diye ise düşer. Ümidini keser. Dersin başında söylediğimiz gibi her ikisinin de olması lazım? Eşit olması lazım. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Sübhanakallahu mevzu hamdik.